Osmanlı yayın evi sunar Gençlerle Başbaşa Bir hocanın talebelerine nasihatleri Eser Abdülkadir Dedeoğlu Radyofonik metin Kasım Göçmenoğlu Yöneten Hüseyin Avnioğlu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 Oturun çocuklar Nasılsınız bakalım Sen şu kağıtları Arkadaşlarına dağıtiverir misin Neden şaşırdınız Fakat hocam sınav yapacağınızı söylememiştiniz Herkes kağıdını aldı mı çocuklar Herkese dağıttım hocam Güzel Kağıda adınızı soyadınızı yazmayın. Soru sormayacağım. Bir yıldır birlikte ders okuduk çocuklar. Şimdi bir muhasebe yapmak istiyorum. Yardımınıza ihtiyacım var. Beni nasıl değerlendirirsiniz? İyi ve kötü yönlerim size göre nelerdir? Nasıl olmamı isterdiniz ve ben nasıl davrandım? <gülüyor> Galiba en zor sınav bu olacak hocam. Neden? Ne yazacağımızı bilemiyoruz da... <gülüyor> Hepinizin yazacağı bir şeyler mutlaka vardır. Allah için bana yardımcı olacaksınız. Sizden sonra karşılaşacağım yeni talebe arkadaşlarınıza faydalı olacak. İnsanların aynalara ihtiyacı vardır çocuklar. Siz de bana aynalık edeceksiniz. Çekinmeden, açık açık ne düşünüyorsanız yazın lütfen. Allah yardımcımız olsun hocam. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kişi kendin bilmek gibi irfan olamaz demiş atalarımız. Güzel, iyi ve doğruyu bulmak için birbirini yıkayan, arındıran eller gibi olmalıyız. Evet, sizleri çok sıkı kontrol ediyorum. Pek fazla kendi halinize bırakmıyorum. Bu beni esasen çok yoruyor biliyor musunuz? Fakat sizin için mecburum çocuklar. Bizi her an, her yerde görüp gözeten, her yaptığımızı, kalbimizde gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilen Allah var. Sizi görüp gözetmen görevim benim. Allah için görevim. Bazı arkadaşlarımız için bu sıkıcı olabiliyor. Arkadaşlarının adına değil, kendi adına konuş. Benim için ancak kendiniz üzerine söylediklerinizin kıymeti olabilir, unutmayın. Hepimizin yüzüne rahat bakmak istiyorsunuz. Hayırdır inşallah. Buyurun. Sizi telefondan istiyorlar hocam. Müdür bey çağrı verdi. Peki şimdi geliyorum. İzninizle çocuklar. Evet. Burada sadece bir takım bilgiler öğrenmek için bulunmuyorsunuz çocuklar. Öğretimle eğitim birlikte olmalı. İyi bir insan olmak zorundasınız. Ya da biz sizi iyi bir insan olarak yetiştirmek zorundayız. Bunun için sevgi, anlayış ve şefkat gerekiyor. Yarın size bir sürprizim var çocuklar. Anlayamadık hocam. Sürpriz dedim ya. Az önceki telefonla bir ilgisi var mı acaba? Sizinle aramıza sert, kesin, keskin sınırlar koymuyorum. Topluma rahat intibak edebilmeniz için, yardımlaşma, hizmet ve fedakarlık duygularınızın gelişmesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hepinizi seviyorum. Gerçekten seviyorum çocuklar. Yusuf Hasacip Kutatku birlikte de şöyle der. İnsan kimi severse onun kusuru fazilet olur. Kimi sevmezse onun fazileti de kusur görülür. Biz bazen değerlendirme hataları yapabiliyoruz hocam. <gülüyor> Alim olan bilerek hata yapmaz. Hatalı davranışını anladığı zaman ısrar etmez. Çünkü ilim insanı hatadan ve günahtan sakındırmak içindir. Her türlü noksanlıktan kurtulup kamil insan olabilmek içindir. Gerçek alim dünyayı ahirete, kötüyü iyiye tercih etmez. Anlamsız bir bilirim iddiasında bulunmaz. Ağırbaşlılık ilmin süsüdür çocuklar. Tabii bunlar bir öğretmende bulunması gereken özellikler değil mi hocam? Elbette. Olunması gereken biçimde olmak biraz zordur. Önce olalım ki... ...istemeye hakkımız olsun. Tamam mı? Hocam. Buyurun. E, estağfurullah hocam. İnsan hata yapabilir. Yani biz gelişme çağındayız. Hatalarımız olur. Olabilir değil mi? Hoşgörü istiyorsunuz. <gülüyor> evet. Bunun için öğretmen... Sabırlı, kendine hakim ve sakin olmalıdır. Öfke aklı giderir. Öfkeli öğretmen isabetli karar veremez. Öğretmen tutarlı olmalıdır, adil olmalıdır, müşfik olmalıdır. Hisleriyle hareket etmemelidir. Düşünmeden karar vermemelidir. Kararsız da olmamalıdır tabii. Öğrenciler arasında adaleti gözetmelidir. Örnek olmalıdır. Hiç kimseyle alay etmemeli, ayıp ve noksanları gidermeyi bilmelidir. Bir hekimin hastasına davrandığı gibi davranmalıdır. Anlayışla, sabırla, sevgiyle. Rabbim hepimizi başarıya ulaştırsın. Şimdi benim de hocanız olarak sizden bazı isteklerim var çocuklar. Nasihatlerim desem sıkılır mısınız acaba? Ya, estağfurullah hocam. Bir İhtiyacımızı bizden daha iyi bilirsiniz hocam. Ne olur. İhtiyacınızı siz de bilmelisiniz ki arz edilenin kıymeti olsun. Açlığını bilmeyene yemek anlamsız gelebilir. İskenderi Zülkarneyn babasından çok hocasına saygı gösteriyormuş. Sebebini soranlara şöyle diyormuş. Babam beni gökten yere indirdi. Hocamsa beni yerden göğe doğru yükseltmektedir. Önce sizlere şunu sorayım çocuklar. Niçin buradasınız? İlim öğrenmek için hocam. Güzel. Peygamber efendimiz faydasız ilimden Allah'a sığınırmış. İlim insanın lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir. Çok güzel. Yalnız bu hususta dünya ve ahiret dengesini çok iyi kurmalı. Tarla ile hasat birbirini tamamlamalı. Tarladaki işler hasat ve hesap günü işe yaramalı. İlim insanı hatalardan korumalı, kurtarmalı. Haramlardan sakınmak, kalbe ait halleri bilmek, güzel ahlakı öğrenmek farzdır çocuklar. Bilgi hayattır. İlim ancak amel etmek içindir, yaşamak içindir. Dünya meşguliyetlerini ahiret saadeti için kullanmaktır. Hocam o zaman önce niçin talebi olduğumuzu bilmemiz gerekiyor Yani amacımızın ve niyetimizin ne olduğunu Aferin Ne istediğimizi, niçin istediğimizi bilmek Evet, muhasebe yapıyoruz Niçin buradayız Az önce ilim öğrenmek için dediniz Peki, ilim ne işe yarar? Tamam çocuklar, devamı gelecek derste Hadi Allah'a emanet olun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 İmam Gazali'nin hikayesini hatırlıyor musunuz çocuklar? Evet, talebeli döneminde kitaplarını, defterlerini toplayıp memleketine dönerken yolda eşkıya saldırısına uğramışlardı. Durun bakalım, kıymetli neyiniz varsa ortaya dökün, bu bir soygundur.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 fakat herkes şüphelerini gidermek için sana geliyor danışıyor. Müslüman olmayan biriyle istişare etmeni anlayamadım. Gönlüne doğan söyler misin? Gönlüme doğan. Araplar damatta da, aile üstünlüğü ararlar. İranlılar zenginlik, Hristiyanlar ise güzellik arar.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 Hmm, çekimsel kaldınız Bazen ben anlamadan başka konuya geçiyor hocam Umumi olarak dikkat ederim hocam Fakat bazen hata yapıyorum demek ki İnşallah düzeltirim <gülüyor> e, Sizin soru sormanızdan hoşlanıyor mu? Evet ama bir şartla hmm, Neymiş o şart? E, hocamızın sözünü kesmemek şartıyla e, Sorduğunuz sorulara ilgi gösteriyor mu? Tatmin edici cevaplar alıyor musunuz? Alıyoruz, e, alıyoruz hocam evet, evet, gösteriyoruz alıyoruz. Peki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 12.000 kitabı ezbere bilinmiş. 30 ciltlik el mepsud, 5 ciltlik siyeri kebir ve 2 ciltlik usul kitaplarını hapishanedeyken öğrencilerine ezberden yazdırmış. Bir kimse neye azmederse Allah'ın izniyle bu azminde başarıya ulaşır. İskenderi Zülkarney bir gün alimleri toplamış.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 Güler yüzlü olmak, hoş sözlü olmak, evin etrafını süpürmek ve temiz tutmak, yemek yenilen kap güzel ve temiz yıkamak, ekmek kırıntılarına saygı göstermek, ziyan etmemek, sadaka vermek rızkı bollaştırır. Sonra kuşluk namazı kılmak, gece yatmadan önce vaka, mülk, müzemmil ve lehi ve inşirah sürelerini okumak rızkı bollaştırır.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 Osmanlı Yayın Evi sundu. Gençlerle Baş Başa Bir Hocanın Talebelerine Nasihatleri Osmanlı Yayın Evi Ticarethane Sokak Güle Güle Apartmanı Numara 14 Bölü 2 Sultanahmet İstanbul Telefon 528 17 71 511 8626. 511 86 26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 Kuruluş ve Osman Gazi, Ana Baba Hakları, Fatih ve İstanbul'un Fethi, Ulu Hakan Abdülhamid Han, İbrahim Ethem, Sureler, Dualar, Mevlüt ve İlahiler, Torunlarla Başbaşa, Gençlerle Başbaşa, Veliler Bahçesi'nden Tasavvufi Sohbetler, Yavuz Sultan Selim Saygılarımızla.